Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim evet. Geçen hafta gördüğümüz son ayet-i kerimede Cenab-ı Allah İlellahi merci'ukum diyordu Yani dönüşünüz varacağınız yer dönüp gideceğiniz yer Allah'ın huzuru olacaktır Allah'ın huzuruna gireceksiniz Nasıl? Nasıl? Ve ala kulli şeyin kadir o her şeye kadir olandır, gücü yeterdir. Yani o sizi bu dünya hayatında yaşatmaya kadir olduğu gibi dilediği takdirde sizi bu dünya hayatından helak eder, yok eder. Sizi bir halden başka bir hale geçirir. Çünkü o yoktan sizi var etmeye, yaratmaya kadir ve muktedir olduğu gibi, var ettikten sonra tekrar ifna etmeye, helak etmeye, helak ettikten sonra yine tekrar diriltmeye kadir olandır. O her şeye gücü yetendir çünkü. Ama kafirler o kadar önemli gerçekleri unutuyorlar ki, Unuttukları bu gerçekler onları hiç de mantıklı olmayan, doğru olmayan davranış ve tutumlara itebiliyor. Gerçekten de imanının kendisine telkin ettiği doğrultuda hareket eden bir mümin, imanıyla açıklanabilecek, ...ve imanıyla irtibatlı davranışlarda, tutumlarda bulunur. Fakat, mümin imanından gafil olduğu sürece veya gafil olduğu oranda imanıyla bağdaşmayan pek çok haller sergiler. Kafirin ise bu iş, küfrü sebebiyle artık çığırından tamamıyla çıkmış bir hal alır. Ve kafirin artık hiçbir davranışının ne iman mantığı ile ne de aklı selim ile izah edilebilecek bir davranışı kalır. Mesela, Kur'an-ı Kerim'in 5. ayet, daha doğrusu bu mübarek sürenin 5. ayeti, buna bir örnek veriyor kafirlerden. Ele innehum, يَثْنُونَ سُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ Kafir ölümden sonra Allah'a döndürüleceğini unuttuğu için dünya hayatında yaptığı birçok işi Allah'tan gizleyebileceğini onun gözünden kaçırabileceğini dolayısıyla ondan dolayı hesaba çekilmeyeceğini zanneder. Bunun için dünya hayatında basit hallerde bile imanlarıyla daha doğrusu sahih imanla bağdaşmayacak hal ve tutumlara girişirler. Yani nasıl ki müminin iman şuurunu muhafaza ettiği sürece her davranışı iman ile paralel bir vaziyet arz ediyorsa kafirlerin de her bir davranışı ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, iman ile bağdaşır bir halde değil, aksine onun küfür ve inkarıyla örtüşen, onunla paralellik arz eden bir durumdadır. Diyor ki Cenab-ı Allah burada, اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُونَ سُدُورَهُمْ minhu diyor. Dikkat edin diyor, onlar... Allah'tan gizleyip saklanmak maksadıyla göğüslerini çevirip dururlar, eğip bükülürler, eğip bükerler. Şimdi ayet-i kerimenin bir ifade elde çizdiği bir resim var. Bir kişi vardır, bir davranış yapmaktadır. Kendisini bir yere kadar gördüğünü kabul ettiği kimselerin veya kimsenin özel bir veya birkaç davranışını görmesini istememektedir. Bunun için ne yapar? Mesela yüz yüzeyseler sırtını çevirir. Hani eskiden hatırlardık. Büyüklerimiz bize veya annemize veya herhangi bir kimseye para verecekleri vakit sırtlarını dönerler cüzdanlarından öyle para çıkarırlardı. Ondan sonra döner vereceği kadarını verirdi. Bunlar da Allah'ı haşa bir insan gibi tasavvur ediyorlar. Kıt akıllarıyla. Sırtlarını çevirmekle, eğili bükülmekle efendim bir şeylerin üzerini örtüyle maddi şeylerle kapatıp örtmekle Allah'tan o yaptıkları işi saklayacaklarını sanıyorlar. Allah'ın her bir hallerini gördüğünün farkına varamıyorlar. Bunun da ötesinde Cenab-ı Allah ne diyor? Estaizu billah وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُوا Ma tuwsusuh nehse ve nhamu akrbo elahi min hablil wari. Yani andolsun ki biz insanı yarattık. Nefsinin kendisine ne vesveseler vermekte olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Allah bizi yarattı bir defa. Yani diyor ki bu kafirlere. Siz ondan bir şey gizlemeye kalkışmayın. Siz daha yokken o sizi var etti. Sizi var edenden ne saklayabilirsiniz ki? Sizi yoktan yaratandan. Hem nasıl bir yaratılış? Kardeşler, insanoğlu bir taş, bir toprak tanesi, bir ağaç yaprağı değildir. İnsanoğlunun hücresinin meydana geldiği, insanoğlunun hücresini teşkil eden en küçük yapı taşı, en basit unsur bile sayısız mucizelerle izah edilip anlatılamaz. Bu kadar incelikli ve hassas bir şekilde insanı terkip eden Allah, var eden Allah, ona ruh veren Allah. Onu bu yeryüzüne halife yapan Allah. Onun için bu kainatı yaratan Allah. Bu yarattığı kainatta şaşmaz hesaplara bağlı mükemmel bir düzen kuran Allah. Bu düzenin işleyişini sağlayan ve yürüten Allah. Şu kainat içerisinde bir zerre dahi teşkil etmeyen bir insan, eğilip bükülerek ondan bir şeyler saklayabileceğini, düşünecek olursa hele hele inanacak olursa dalaletin gafletin en ileri noktasında olmaz mı? İşte kafirler küfür insanı böyle bir dalalete böyle bir sefalete götürüyor. Eğilip bükülmekle yapmak istediği bir şeyi Allah'tan gizleyip saklayabileceğini zannedecek kadar ileri bir gaflet içerisinde bulunuyorlar. Ama Cenab-ı Allah yine onlara anlayacakları şekilde hitap ediyor ve diyor ki أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Onlar Evlerinin karanlık odalarında, elbiselerine sarılıp örtündükleri vakit bile neleri gizleyip neleri açıkladığını çok iyi biliyor. ''İnnehu alîmum bidâti sudur. ''O göğüslerin özünde olanı, kalplerin özünde olanı bilendir.'' Onları dahi çok iyi bilir. Kalplerin özünde olanı çok iyi bilen. Dolayısıyla... ...insanoğlu... ...yaptıklarının bir kısmının... ...hatta zerresinin dahi Allah tarafından... ...bir şekilde bilinmeyeceğini, bilinemeyeceğini düşünmek gafletinde bulunmamalıdır bu vemindabetin fil lla Allahallahirizku veya Ale Mustakarraha o Mustada kullüm fi kitaim bu bu ti keime'nin önceki ti Kerime ile alakası gayet açıktır Önceki ayet-i kerime kafirlerin Allah'ın neyi bilip bilmedikleriyle alakalı hangi boyutlarda cahil olduklarını dile getiriyordu. Bu ayet-i kerime de bir yönüyle Allahü Teala'nın bilgisinin her şeyi kuşattığını ve bu bilgisinin bir faydasının da olduğunu işaret ediyor, önemli bir faydasının olduğunu işaret ediyor. Bilmenin bir faydası var. Hatta faydaları var. Nedir o fayda? Bilmenin sonucu o bilmenin faydasıdır. Ben suyun susuzluğumu giderdiğini bildiğim zaman, susadığım zaman su içerek su ihtiyacımı karşılıyorum ve bunu bilgimin neticesinde yapıyorum. Böylelikle sahip olduğum su ile ilgili bu bilgi bana fayda sağlamış Ateşin yakıcı olduğunu bilen küçük çocuk, o bilgisinin kendisine faydası nedir? Ateşle elini yakmamasıdır. Peki, Cenab-ı Allah'ın bilgisinin faydası veya bize göre faydalarından bir tanesi nedir? Ve... Bu aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın bilgisinin bir faydasını anlatacak şimdi okuyacağımız ayet-i kerime. Hem de bilgisinin nerelere kadar ulaştığı konusunda bize müşahhas, belirgin bir fikir verecek. Diyor ki Cenab-ı Allah وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَ Yeryüzünde hareket eden ne kadar canlı varsa Dabbe Dabbeye Dubbu den ismi faildir Dabbeye Dubbu Dup ayı demektir çünkü böyle debelene debelere pat pat yürür yeryüzünde hareket eden her bir varlığa her bir canlıya Dabbe deniliyor genel olarak Özelde bazı hallerde bineklere dabbe denilir. Niçin? Çünkü genelde herkesin evinde en özel o canlı varlık odur. Fakat dabbe denildiği zaman hareket eden, debelenen her bir varlık. Dabbetül arz da buradan geliyor kelime itibarıyla. Cenab-ı Allah burada diyor ki, Yeryüzünde hareket eden ne kadar canlı varsa... Mutlaka onun rızkını vermek Allah'a aittir. Demek ki Cenab-ı Allah bir yeryüzünde hareket etmek özelliğini taşıyan ne kadar varlık varsa uçanlar da buna dahildir. Denizin dibinde yüzenler de dahildir. Çünkü fil arz diyor. Yerin içerisinde, yerde ne kadar hareket eden varlık varsa mutlaka onların hepsinin rızkını vermek Allahü Teala Teala'ya aiptir. Rahmetlik annem Allah'ın her bir varlığın rızkını verdiğini anlatmak üzere bize bir misal verir. Derdi ki ya, bir kaya parçasını kırsanız orada bir solucan bulsanız o solucanın ağzında yeşil bir ot görürsünüz. allah Teala kayanın içerisindeki, kör kayanın içerisindeki o küçücük solucanı dahi rızıksız bırakmaz. Bu böyledir Nereden geliyor, nasıl oluyor, biz izah edebiliriz de, etmeyebiliriz de. Etsek de bir şey değişmez, etmesek de fazla bir şey değişmez. Çünkü netice itibariyle Cenab-ı Allah o varlığın rızkının ne olması gerektiğini, ihtiyacının ne olduğunu bilmektedir ve ona rızkını bir şekilde ulaştırmaktadır. Öğrenciliğimiz sırasında böyle bir şeyi öğrendiğimizde hayret etmiştik. Ne? Efendim timsah alını yiyor, dişleri arasında koca koca parçalar kalıyor. Allahü Teala özel bir kuş çeşidi yaratmış. Timsah ağzını açıyor, karnını doyurduktan sonra o özel kuş geliyor gagalarıyla onun dişleri arasında kalmış olan etleri yiyor. O da rızkını alıp gidiyor. Bitti. Bir hayvan için eziyet olan o et parçaları bir başka hayvan için rızık oluyor. Cenab-ı Allah bu şekilde her bir varlığın da rızkı çeşit çeşittir. Miktarı farklıdır. Mahiyeti farklıdır. Kimi hayvan kendi avını kendisi bulur, kimi hayvan başkalarının artıklarıyla geçinir, kimi hayvan etle, kimi hayvan otla, kimi hayvan pislikle, kimi hayvan en temiz şeylerle, en özlü şeylerle geçinir. Pislikle geçinen hayvanlar da vardır, çok affedersiniz domuz gibi. En temiz şeylerin en özlü şeyleriyle beslenen ve besleyen arı gibi hayvanlar da vardır. Ve allah Teala bunların her birisine ona layık, ona yakışan, onun için tayin ve tespit edilmiş olan rızkı zamanında, miadında ona ihtiyaç duyacağı miktarda temin eder. Ve hiçbir canlının rızkı bitmeden de canı sona ermiyor. Hayatı bitiriyor. Ne zaman rızkımızı tüketirsek o zaman da hayatımız biter. Rızık tükenmeden hayat bitmez. İşte Cenab-ı Allah bütün canlıları biliyor. Bütün canlıların ...rızkının ne olduğunu... ...neyle geçindiklerini... ...neyle hayatlarını idame ettireceklerini de biliyor. Nerede olduklarını... ...neye muhtaç olduklarını da biliyor. Ve... ...o rızıklarının onlara ulaşması için... ...gerekli esbabı halk ediyor. Gerekli esbabı halk ederken de... ...birisi için yapılan bir iş... ...öbürü için... ...tahripkar olmuyor. Yani... Farza Cenab-ı Allah yeryüzündeki koca balinayı beslerken küçücük yosunlar tenefi olmuyor. Küçücük efendime söyleyeyim tek hücreli hayvanlar veya daha başkaları veya şunlar veya bunlar tenefi olmuyor. Tabiat adeta birbirini ne yapıyor? Her bir parçası diğer parçanın devamında ve işleyişinde bir dişli gibi adeta işleyen bir çark gibi bir yardım ucu unsur olarak vazife görüyor. Bilemezsiniz dikkatle baktığınız zaman balina mı o küçücük hayvanların hayat bulmalarına hizmet ediyor, yoksa o küçücük hayvanlar mı balina'nın varlığının devam etmesinde katkıda bulunuyorlar. Öyle muazzam bir sistem var. İşte bu Cenab-ı Allah'ın alim olmasının bir tecellisi az önceki ifademizle söyleyecek olursak bir faydasıdır. Faydalarından bir tanesidir. Çünkü ve ya'lemu mustakarraha ve mustauda'aha. Cenab-ı Allah her bir canlının nerede karar kıldığını ve nereye emanet bırakıldığını, nereye emanet edildiğini de bilir. Mustakar ve mustevda karar kılınan yer, emanet bırakılan yer. Müfessirler tarafından çeşitli şekillerde açıklanmıştır. İlahi buyruk, bütün bu açıklamaları ve hatta bilmediğimiz belki daha birçok açıklamayı da kapsayacak bir mana ve bir muhtevadadır. Efendim, müstakar demişler İslam alimleri, müfessirler. Müstakar, bir hayvanın nutfesinin erkeğin belinde bulunmasıdır. Müstevda ise annesinin rahmine emanet bırakılmasıdır. Müstakar bir canlının dünya hayatında kaldığı süredir. Karar kıldığı yerdir. Müstevda ise ölümden sonra kabirde berzah aleminde kaldığı yer ve süredir. Gibi telif şekillerde tefsir edilmiştir. Ama burada asıl ön planda olan ne? Cenabı Allah bir canlı varlığın, daha doğrusu bütün canlı varlıkların bizim gözümüzden kaybolan hallerini dahi bildiğini anlatmak istiyor. Biz bunların nerede olduklarını bir şekilde bilemesek dahi o bunları biliyor. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli milyonlarca dünya yaratıldığından bu yana sırf insan türü üzerinde, beşer türü üzerinde duralım. Ölüp duruyoruz. Kıyamete kadar da ölenlerimiz, doğanlarımız devam edecek. <Gülüyor> Cenab-ı Allah ölen her bir varlığın, her bir zerresinin nereden gelip nereye gittiğini bilir. Onun nerede karar kıldığını, nerede geçici bir süre kaldığını, nereden nereye geçtiğini ve yarın mahşerde kabrinden olacağı zaman azalarının nereden derlenip toparlanacağını bilir ve bunları yapacak olandır. Peki bütün bunları bilen, rızka muhtaç olan bütün mahlukatı İhtiyaç duydukları rızıklarıyla, yerleriyle ve mekanlarıyla bilen Cenab-ı Allah elbette ki her şeyi çok iyi bilir. İmam, azama nisbet edilen bir tesbih duası vardır. Olumludur değil midir? Özel olarak incelemedim bilmiyorum. Ama bazı yerlerde ona nisbet ediliyor. Diyor ki, Subhane men yerani, ve yarifu mekâni, ve yerzûkuni, ve Beni gören, benim nerede olduğumu bilen, beni rızıklandıran ve beni asla unutmayan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Bu yalnız İmam-ı Azam ama mahsus bir şeydir. İmam-ı Rızıklanan canlılardan sadece bir tanedir rahimahullah. Biz her birimizde bu rızıklanan milyarlarca, ne milyarları sayamayacağız, saymamız mümkün değil. Canlı mahlukun, rızıklanan canlı mahlukun sadece bir terdiyiz. Şimdiye kadar bizi unutma Rabbimiz. Biliyor nerede olduğumuzu. Rızkımızın nereden geleceğini, rızkımız için ne kadar çabaladığımızı, hangi keyfiyette gayret gösterdiğimizi, helalden mi haramdan mı, doğru yerden mi yanlış yerden mi rızık beklediğimizi hepsini çok iyi bilir. Her yönüyle bilir. Rızık ile alakalı bir hadis-i şerif vardır ki, bu Müslüman'ı nezih kılacak bu konuda, her bir Müslüman'ı nezih kılacak, hayata karşı onu onurlu kılacak, şerefli kılacak müstesna bir hadisdir. Zaman zaman tekrarlıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, Cenab-ı Allah mahlukatı yarattığı zaman, arşının altına sakladığı bir kitabı şunu yazdı. Bir kitaba şunu yazdı. Hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Bina analey rızkınızı güzel bir şekilde isteriz. Çok harika bir öğüt. En büyük gerçek ve en büyük öğüt Gerçek en büyük gerçeklerden birisi öğüt. Bu gerçekten çıkartılacak, netice verilecek öğüt, gerçekten bu husustaki öğütlerin en büyüğü. Hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmez. Onun için güzel rızkınızı talep edin diyorsun. Helala Harama tevessül ederek Allah katındaki ağır mesuliyetinizi ağırlaştırmayın. Rızkınız mutlaka size erişecektir ve sizin için tüketmek nasip kılınmış olan miktarı sizin tarafınızdan tüketilecektir zaten. Bu olmadan ömür bitmez. Tembellik etmeyin. Hadis-i Şerif onu söylemiyor. Tembellik edin yatın gelecek demiyor. Rızkınızı güzel talep edin diyor. Rızık talep etmeden olmaz. O sünnetullah'a aykırıdır. Rızkınızı güzel talep edin. Helalinden. Güzel talep etmek demek. Helalinden aramak demektir. Rızkına haram hatta imkanın varsa... Haram ihtimali, imkanın varsa haramın en ufak bir şüphesi dahi sokulmayacak, sokmayacaksın. Sokmamaya gayret edeceksin. Helalinden kazanacaksın, senin için helal olan yolda harcayacaksın. allah Teala senin kazandığın o helale de, o helali kazanan bedene de, o rızkı, Tüketen, nafakasını sağladığın kimselere de ayrı bir bereket, ayrı bir lütuf ihsan edecektir. Nice on lira, nice yüz liranın yapamadığı işleri yapabilir. Bu Allahü Teala'nın on lirayı mübarek kılması öbürünün de bereketini gidermesinden dolayıdır. Ne diyor Cenab-ı Allah? يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَىٰ ve yurbis sadakat Allah faizin bereketini mahvi perişan eder yok eder buna karşılık sadakaları alabildiğine büyüntür kabartır muazzamlaştırır mümin böyle bir iman ve böyle bir akide ile hayata ...dünyaya, rızka ve maişete bakacaktır. Kullün fi kitâbin mubîn. Cenab-ı Allah bildiği gibi... ...bütün bunları, aynı zamanda bunların hepsini de... ...apaçık seçik, besbelli bir kitaba kaydetmiştir. Bütün bunlar besbelli bir kitapta kayıtlıdırlar. Yani levhi mahfuzda bunlar tespit edilmişlerdir. Vahve <gülüyor> Allah Odur ki gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. Bu altı gün elbette ki şu anda bildiğimiz 24 saatten ibaret gün değildir her biri. Altı gün daha güneş ve dünya bile var edilmeden önce kainatın yaratılış evrelerinden, yaratılış hal ve dönemlerinden her biri ayrı bir dönemin ifadesidir. Allah gökleri ve yeri işte böyle altı ayrı dönemde, aşamada, evrede ki Kur'an buna gün diyor, biz de gün diyeceğiz. Ayrı altı günde yaratmıştır. Bunların süreleri nedir? Allah bilir. Belki de günümüz işte... E kozmografyacıların, evren bilimcilerin vesairelerin söyledikleri efendime söyleyeyim işte buzul çağı şu kadar yıl devam etmiştir, milyon yıllarca ifade ediliyor. Şu dönem şu kadar yıl, milyon yıl. Bu dönem bu kadar milyon yıl. Belki de ifade edilen bu milyon yıllar dünyaya isabet eden, dünyanın yaratılışıyla alakalı iki günlük mesafenin Cüz'i birer ikişer saatidir. Bir iki saatine tekabül edebilir belki. Çünkü ileride Fussilet suresinde bu altı günün tafsilatı gelecek. Orada göklerin iki gün, yerin iki gün, göklerde erzakının ve gıdalarının da iki günde, yerde pardon, erzakının ve gıdalarının da iki günde tayin ve tespit edildiği gelecek etraflı bir şekilde nasip olur oralara gelirse oralarda göreceğiz inşallah burada işte yani demek istiyorum ki burada bu bilinen çağlar veya bilindiği zannedilen veya söylenen çağlar ve dönemler belki de dünyanın yaratılışına isabet eden iki günün bu 24 saatten olmayan farklı iki günün Allahü Teala'nın ne olduklarını ancak kendisinin bildiği İki günün belki bir iki saatidir. Belki de daha azdır bilemiyoruz. وَكَانَ <gülüyor> عَرْشُهُ عَلَلْمَعَ Arşı da su üzerindeydi. Yani gökler ve yer yaratılmadan önce Cenab-ı Allah'ın hükmü altında su vardı. Su onun hükmü arşının hakimiyeti altındaydı. Peki niçin Allahü Teala gökleri ve yeri ve dolayısıyla sizleri yani bizleri yarattı? Liyablu akum, ayyukum, ahsanu amal. Amel bakımından hanginizin amelinin daha güzel olduğunu ortaya çıkarmak üzere sizi denemek için yarattı. Ey insan, bu ayet sana ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Gökler ve yer altı günde yaratılmışsa, senin için yaratılmıştır. Senin bu dünya hayatında, Birbirinin senin hem cinslerinle yarışarak hanginizin amelinin daha güzel olduğunun ortaya çıkartılması içindir. Böylelikle insanın sahip olduğu değerin farkına varılması isteniyor. İnsan değerini bilsin. Ve esasen bu dünya hayatının gayesini öğrenmek isteyenler için Kur'an-ı Kerim rahatlatıcı ve müstesna doğru olan biricik doğru cevabı veriyor. Biz niçin bu dünyadayız sorusunu ve buna benzer diğer soruları sormayacak aklı başında tek bir insan düşünülemez. Peki insan kendi imkanlarıyla çabalarıyla bu sorunun cevabını bulabilmiş midir? Doğru cevabını hayır. İşte doğru cevap budur. Biz kötü amel işleyelim diye yaratılmadık. Güzel amel işleyelim diye yaratıldık. Hem de Güzel amel yapmak noktasında birbirimizle adeta yarışırcasına... ...her birimiz daha çok güzel amel edelim diye yaratıldık. Çünkü birçok yerde de söylediği gibi... ...Cenab-ı Allah da burada... لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin amel bakımından... ...hanginizin amelinin daha güzel olduğunu ortaya çıkarmak üzere sizi denemek için yaratmıştır Cenab-ı Allah. Bu kainat. Ameli güzel olsun diye değil kardeşleriyle kendi hemcinsleriyle güzel amel etmekte yarışmak üzere yaratılmışız biz. Her birimiz Kardeşlerimizle daha güzel amel yapalım diye yarışmak üzere yaratıldı. Bizim yaratılış gayemiz içerisinde kötü amel yok. O bizim sapıklığımızın doğru yoldan uzaklaşmamızın bir neticesidir. günlük hayatımızda yaşadığımız her birimizin her gün o kadar çok nahoş ve bir yere yani sığacak bir kabı olmayan o kadar kötü haller görüyor, yaşıyor ve müşahede ediyoruz ki. Bunu görüp bu ayeti kerimenin bu kısmını düşündüğümüz zaman insanoğlunun Yaratılış gayesinden ne kadar uzaklaşmış olduğunu da bir parça idrak edebiliriz. Yeryüzünde halife olmak üzere yaratılmış, güzel amelde bulunmak üzere yaratılmış olan insan, sokakta hayvandan daha da müptezel bir hal almıştır. Ekonomik hayatta canavarlaşmıştır. Kimsenin, kimsenin gözünün yaşına baktığı, merhamet ettiği, acıdığı yok. İstisnalar kaideyi bozmaz. Allah'ın rahmeti ile esirgediklerini müstesna diyelim. Daha doğru olur. Diğer taraftan Hayatın hangi alanına bakarsanız bakınız. İster ahlaki alanına, ister siyasi alanına, ister iktisadi alanına, ister devletler arası ilişkilerine, ister hukukuna, ister teorisine, felsefesine, düşüncesine bakın. Beşeriyet bugün bütün bu alanlarda ve sayamadığımız hayati fikri, ahlaki her bir dalda tamamıyla iflas etmiştir. Çünkü Allah'ın razı olmadığı alanlarda ve kulvarlarda gemi azıya almış son süratle Allah'tan ve Allah'ın dininden kaçtıkça kaçıyor, uzaklaştıkça uzaklaşıyor. Ne diyor Cenabı Allah? فَمَا لَهُمْ عَلِ الْتَذْكِرَةِ مُعْرَضِينَ كَاَنَّهَا حَمُرُمْ مُسْتَنْفِرَةِ فَرَّقْ min قَسْوَرَةِ Ne oluyor bunlara? Öyütten yüz çeviriyorlar. Sanki onlar aslan görmüş ve ondan ürküp kaçmış yaban eşekleri gibidirler. Beşeriyetin hali bugün bu haldir. Allah'ın dininden, Allah'ın irşadlarından, Allah'ın nizamından alabildiğine son hızla, son süratle kaçıyor. Yalnız kendi hızıyla kaçmıyor artık. Münkere daha çok yaklaştıkça bir de Münker'in çekim alanına daha fazla giriyor. Münker'in çekim gücü de onun hızına hız katarak, gittikçe hızı katlanarak Allah'ın dininden uzaklaşıyor. Halbuki Allah bizi bunun için yaratma. Hangimizin ameli diğerinden daha güzel olsun, bakalım, ortaya koyalım diye yaratma. Beşeriyet bugün yaratılış gayesini dediğim gibi unutmuş. Ve bu hale gelmiş bulunmaktadır. Onlara hatırlatmak da bize düşüyor. Bunu da ezandan sonra namazdan sonra inşallah nasıl yapacağımızı göreceğiz inşallah.